يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عمانوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يمتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هجي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Evet bizler eee El Hakka eee Tebarek ye El Hakka suresinin tefsirini yapmaya, okumaya e, devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere bu surenin eee Feme men uti kitabahu bi şimalih. Kitabını soldan verilenler kitabı soldan verilenlerle ilgili bölümü ayet-i kerimeleri almıştır. allah Teala o ayet-i kerimelerde diyor ki kitabı e, soldan e, verilenler ve emme men uti bi şimalihi der ki keşke ben kitabımı ne yapmasaydım? Almasaydım. Yani kitabım bana keşke ne olmasaydı? Verilmeseydi. Hesabın ne olduğunu da bilmeseydim. Yani hesap olmasaydı. Bunları görmeseydim. Ya leytaha kânetil kâdiyeh Keşke ölüm olsaydı. Yani ahirette ne yapacak insan? Kitabını soldan alacak olan insan ölümü temenni edecek. Normalde dünyada ölüm ona en sevilmen, en sevilmeyen, ölümün adını duyduğu zaman bile ağzının tadı kaçtığı olan o ölümden ölümü ahirette ne yapacak diyor allah o insan? Temenni edecek. Çünkü ölüm daha so sonrası için nedir? Bir rahmet. Yani ölen insan e öldü Berzak'ta, kabirde ee, daha sonrası için baktığınız zaman daha rahat. Artık hesaplar, kitap soldan almış gideceği yeri görüyor. Onun için diyor ki keşke ölüm olsa. Ardından diyor ki me aghna maliye. Bana malım ne yapmadı? Fayda vermedi. Helake anni sultaniye. Dünyadaki otoritem, hükmüm bu da fayda vermedi. Kaybolup gitti. Allah Teala diyor ki meleklerine "Huzuhu Bu adamı alın, ne yapın? Kelepçeleyin, prangalayın. Sonra cehime salû, sonra bu adamı babın ateşin içine ortasına bırakın atın. Sonra fi silsile onu öyle bir zincire koyun ki diyor Allah Teala: "Zarûhu 70 zira'an faslukû." 70 arşın büyüklüğünde, 70 arşın büyüklüğünde zincire onun abın sokun, girdirin. Tefsirini aldık. Diyor ki İbn Abbas radıyallahu anh yani e, insanların dübüründen arkasından sokulacak o şeyler e, zincirler ağızlarından çıkarılacak diyor. Tefsiri diye İbn-i Abbas radiyallahu anh. i̇bn Abbas anh küçük yaştan itibaren Peygamberimizin yanında tefsir okumuş bir sahabe. Yani bu tarz e, tefsirler e, insanın kendi görüşüyle söylenecek tefsirler değil. Yani, İbn-i Abbas'ın bu sözleri e, merfu hükmünde. Yani Peygamber'e duyduğu hükmünde. İlmehli bunları böyle alıyor. Çünkü cennetle cehennemle ilgili konuşmak gaybı bir, e, bir bilgi. Gaybı bir bilgiyi de insanlar alamaz Bence bana göre şöyle diyemez. İbn-i da dediğim gibi Peygamberimizin Kur'an'ın tefsirini almış bir sahabe. Ardından allah Teala diyor ki bugünkü tefsirimiz la azim. Bu adam kitabını neden soldan aldı? Niye solundan aldım bu kitabını. Çünkü o innehu kana la yu'minu billahi'l azim. Azim olan Allah'a iman etmiyordu. Yani Allahu Teala'ya iman etmiyordu. Allahu Teala'yı birilemiyordu. tevhit etmiyordu. Yani iman etmemek birçok şeyi içerir. Küfrün birçok kısmını içerir. Yani küfür tek bir çeşit değil. Yani küfrün inkârı olanı var. Adam inkâr ediyor. Değil mi? Yani küfrün yüz çevirmesi var adamın hiç orayla alakası yok. Dünya şu an oraya gidiyor. Yani bakın, yani adam inkar eden adamda bir dert var. Şöyle bir dert var, yani bir düşmanlık var. Allah'a, dine kendini düşman olarak görmüş, yet onları düşman olarak görmüş, onlarla uğraşıyor. Bir de var ki, düşmanlık etmiyor, uğraşmıyor ve bir haber yaşıyor, hiç alakası yok. Yani ne o taraf, o ne, o taraf ne bu taraf ama e, yani hayvan gibi yaşıyor tabiri caizse. Nasıl hayvan, hiçbir sorumluluğu mükellefiyeti yok. Bu da öyle. Namaz dersen yok. Yani niye kılmıyor da bilmiyor. Akraba ziyareti yok, sula rahim yok, sadaka yok, oruç yok. Yani bu, bu da küfür. Bu da küfürün hangi çeşidi? İ'rad. Yüz çevirme küfürü. Yani adamın orayla dinle, yakından uzaktan hiçbir alakası yok. Bu da küfün ayrı bir çeşidi. Küfün başka bir çeşidi de şirk. Yani nedir o da? Allahu Teala'ya iman ettiğini zannediyor ama halbuki aslında Allah katında şirk koşuyor. Yüce Allah'a ibadet edeyim derken mezarlara, türbelere, e, ölülere, insanlara yönelip onlardan medet umuyor, onlardan yardım istiyor. Bu da küfrün, şirkin, dinden çıkmanın ayrı bir kısmı, ayrı bir çeşidi. Yani bunların hepsi e, Allah-u Teala'ya iman etmiş olarak kabul edilmez. Bunların hepsini bu ayet ne yapıyor? Kapsıyor, içeriyor. İnnehu muhakkak ki o adam kane la yu'minu billahi'l azim azim olan Allah'a iman etmiyor dedi. Yani biz şirk koşan adama yani şirkin içinde olan müşrik adama mümin diyemeyiz. İman etmiş diyemeyiz değil mi? Allah Teala ya tam iman etmesi için ne olması lazım? Allah Teala'yı da birlemesi lazım. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onların çoğu Allah Teala'ya ancak şirk koşarak an iman ederler. Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor Allah Teala. Müşriklerden bahsediyor. Onlar Allahu Teala'ya ancak şirk koşarak iman ederler. Ne demek bu? Allahu Teala'ya şirk koşarak iman etmek. Allahu Teala'nın varlığına iman ediyor. Yaratıcı olduğuna iman ediyor. Allah var diyor Mekke Yaratıcı diyor. Allah'a ibadet de edilir diyor. Ama şirk koştuğu yer neresi? İbadette Allahu Teala'ya aracılarla ne yapılır? Yaklaşılır diyor. İşte Allahu Teala onlar hakkında değil Kur'an-ı Kerim'de onlar Allah'a ancak şirk koşarak iman ederler. Bugün de olduğu gibi kıyamete kadar da böyle gideceği gibi insanlar Allah-u birçok insan yani ibadet ederken ibadette ne yapıyor? Şirk koşarak ibadet ediyor. İmanında şirk koşarak iman ediyor. Geçen birisiyle karşılaştım. Yani bu şirke davet eden, küfre davet eden insanlar halkın arasında o kadar çok geziyor ki bizim haberimiz yok. Adam Kocaeli Gebze'nin köylerinden bir köyde yaşıyor. Tanıdığımız eski aile dostumuz bir abimiz. Buraya İstanbul'a geldiler. Bizi ziyaret ettiler. Diyor ki bu sahte peygamber olan bir peygamber iddiasında bulunan, Mehdi'lik iddiasında bulunan İskender Ezel'in soru var. Yani bu adam bizim için aleni safık dediği gibi abinin yani manyak e, psikolojik e, vaka. Ama bu adamın davetçileri var. Köylerde geziyorlarmış. Allah Allah. Diyorlar ki ne? Ne? Ne? köylerde geziyorlar ve insanlara Diyorlar ki bir sen gel bir tövbeyi al bakalım. bağ intisabet bir bağlan. Sonra bir yat bakalım rüyanlarına göreceksin. Şeyhi göreceğim mi, görmeyeceğim mi? Ona göre kararını verirsin diyerek insanlara ne yapıyorlar? Böyle tarikata çağırıyorlar. tabii cinler, şeytanlar insanların rüyalarında insanlara neler gösteriyor, tesir ediyor. Adam belki rüyasında e, İskender evrenası e olduğunu e, görüyor. Bulutlarda görüyor, nurla görüyor. Bir şey görüyor. Tamam artık insanların ölçüsü de Kur'an ve Sünnet olmadığı için onun için oruya yatıp oruya da o adamı nur içinde gördüğü zaman tamam diyor bu adam e, gerçekten söylendiği gibi neymiş? Mehdi'ymiş. Demek ki ahir zaman yaklaştıkça arkadaşlar Allah resul sallallahu aleyhi ve dediği gibi insan mümin sabahlayacak ama akşam olunca kafir olacak diyor Hz. aleyhisselatü Akşam Müslüman olacak. Müslüman akşama girecek. Sabah kalktığında kafir olacak. Bu zamanlara gelinmiş durumda. Bundan sonra daha da kötü olacak. O sebeple insanın gerçekten yani ee, sürekli böyle e, akide de Kur'an ve sünneti yaşayan kardeşleriyle birlikte olması gerekiyor. O adamlarla oturdum, konuştum, baktım. Bir defa da Allah'a Diyor ki ya bizi diyor alıyorlar köyden diyor. Yalava'nın bilmem ne köylerine mezar ziyareti, türbe ziyareti. Kim şu kadar mezar ziyaret ederse şöyle olur. Kim ne kadar şöyle yaparsa. Ve bunlar bizim yurdumuzun insanı. Dışarıda gördüğünüz birçok insan yani belli bir yaşına kadar namaz kılmadan dinin yaşamadan yaşıyor. Dini yaşayayım, artık namaza başlayayım diyen adam da dine buradan giriyor. Ve Allah indinde bu itikat iman olarak ne değil kabul görmüyor. Bakın Allah Teala ne diyor? Onların çoğu Allah'a şirk koşarak iman ederler. Allah Teala onların mümin olduğunu, iman sahibi olduğunu söylemiyor. Yani i̇manın bir cüzünü yapıyorlar. Allah vardır diyorlar. Allah Teala yaratandır diyorlar. Onun peygamberi Muhammed'dir diyorlar. Kitap indirmişti. Bunların hepsine inanıyorlar. Bugün de insanlar böyle değil mi? Ama tevhid meselesine gelince, ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğine gelince bir de bakıyorsun ki adamlar Allah Teala'ya şirk koşuyorlar, ortaklar koşuyorlar. İşte innehu kana la yu'minu billahi'l azim. Azim olan Allah'a bu adam ne yapmıyordu? Kitabını soldan alan adam iman etmiyordu. Bunların hepsine ne yapıyor bu ayet? Kapsıyor. Ve la ihuddu ala ta'amil miskini, fakiri doyurmaya da teşvik etmiyordu. Yani bir önceki ayette Allah'ın hakkı zikrediliyor. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Tevhid. Allah'a ibadet etmek, O'na iman etmek. Bu ayette de kulların kendi üzerlerinde, birbirlerinin üzerinde ne var? Hakkı var. Yani dinimiz öyle bir din ki, allah Teala bu dini öyle indirmiş ki, her hakkı ne yapmamızı istiyor bizden? Gözetmemizi istiyor. Yani Allah'ın bizim üzerimizdeki olan hakkını da yapmayacağız? Çiğnemeyeceğiz. Kulların bizim üzerimizde olan, diğer kulların hakkı olan hakkı da ne yapmayacağız? Çiğnemeyeceğiz. Allah-u Teala diyor ki, işte bugün burada, o mahşerde, bu adamın neyi yok artık? Bir dostu yok, yakın arkadaşı yok. Dünyada bile zaten insan bunu yaşıyor. Adam bakıyorsun ki hayatının en canlı döneminde parası varken, makamı varken yahut şöhreti varken, etrafı kalabalık. Ama adam bir emekli olunca, yani ben görüyorum bazen, Böyle adam yıllarca müftülük yapmış. Önünde imamlar, işte birileri çoluğunu çocuğunu imam yapmak için peşinden dolaşanlar, eksik olmayan adam şimdi emekli hayatında caminin çayacağında orada oturuyor. Yanına kimse gidip oturmuyor böyle. Daha dünyada birçok insanın neyi kalmıyor? Dostluğu kalmıyor. Siz ahireti bir de düşünün. Ahirette tabii durum daha vahşet, durum daha dehşet, durum daha e, korkutucu. Herkes Birbirinden ne yapıyor? Kaçmaya başlıyor. allah Teala diyor ki bu adamın orada da sıkı, yakın dostun olmayacak kıyamette. Kalmayacak. Ama diğer ayet-i kerimede ne diyor Allah-u Teala? El-ekillâ-u yevme-idin ba'duhum li-ba'din adû illel Gerçek dostlar diyor. Dünyada gerçek dostlar. Akilla, <gülüyor> halil dost. Bugün ona kanka diyorlar. Kan kardeş diyorlar. Yani yakın dost. allah Teala diyor ki onlar diyor hepsi birbirine düşman olacak. Ancak kimler birbirine düşman olmayacak? Takva sahipleri diyor. Kur'an-ı Kerim. Takva sahipleri Allah'a iman eden, emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçınanlar hariç herkes birbirine düşman olacak diyor Allah Teala. Bunu söylüyor. Ve bu böyle olacak. Vala ta'amun illa min ghislin. Bu adamın, bu adamın mahşerde yiyeceği yemek ona verilecek, sunulacak olan, ağzından gelecek olan şey ancak ne olacak diyor Allah Teala? <gülüyor> Gıslin nedir? Tefsirlere baktığımız zaman diyor ki e, İbn-i Abbas'ta rivayet olunduğuna göre İkrim'e rivayet ediyor. Diyor ki Eddem vel mâ min luhumihim. Tam şeyden, insanlardan akan kan ve ter. Yani cehennem ehli bunu yiyecek yemek olarak. Ağızlarından gelen ne olacak? Kan ve ter. Ve la ta'amun illa min gıslin. لَا illa <gülüyor> al الْخَاتِعُونَ allah Teala diyor ki bu yemeği ancak kimler yiyecek? خَاتِعُونَ <gülüyor> Günahkarlar. Allah-u Teala'ya isyan edenler, ona şirk koşanlar yiyecekler. Sonra allah Teala diyor ki فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ <gülüyor> allah Teala yemin ediyor bu ayet-i kerimelerde. Bu Kur'an-ı Kerim'i bizler onu hep söylüyorum ben. Hep böyle toplum olarak Ölülere inmiş bir kitap olarak zannediyoruz. Yani Veyahut da böyle okuyacaksın. Anlaman çok önemli değil. Bir harfine on sehap var. Okuyup geç. Böyle zannediyor. Halbuki ayet-i kerimeler bizlere hitap ediyor. Ya eyyuhennas diyor. Ey insanlar. Şimdi yolda giderken bize birisi seslense arkamızdan. İsmimizi bile söylemese. Bazen şey oluyor. Adam şişt, şişt yapıyor. Yani sen hemen üstüne alıp arkana bakıyorsun. Belki sen değilsin. Yani, yolda geçen bir adamın nidası, seslenişi bile seni ne yapıyor? İlgilendiriyor değil mi? Ama iş Allah'ın kelamı olunca, ey insanlar, ey iman edenler, normalde orada ne yapmamız lazım bizim? Şöyle bir yere çakılıp durup durmamız lazım. Dur bakalım ne oluyor? Rabbimiz bize bir şey emrediyor. Şimdi bu ayet-i kerimelerde de Allah Teala "Fe la ve ma Allah Teala yemin ediyor. Allah Teala yemin ettiği zaman o yeminden sonra büyük bir haber geliyor demek. Kur'an-ı Kerim'de böyle. allah Teala bize bir haber verecek. Diyor ki allah Teala gördüğünüz ve görmediğiniz şeylere emin olsun. Bizim gördüğümüz şeyler var. Bir de göremediğimiz bir ne var? Mahlukat var. allah falan Teala'nın yarattığı mahlukat var. Yani mesela bir bildiğimiz cin alemi var. Bir de bugün için bilmediğimiz, belki teknolojinin henüz keşfetmediği bir alem var. Yani mahlukat var. Değil mi? Her gün yeni bir icat çıkıyor bilim alanında. Diyor ki şöyle bir canlı bulundu. Şu kadar büyütünce diyor ancak onu o zaman görebiliyoruz diyor. Allah Teala bunların adına yemin ediyor. Tabi biz beşer olarak Allah'tan başkasının adına ne yapamayız yemin edemeyiz. Ancak yemin Allah'ın adıyla. Ardından bakın Allah Teala diyor ki innehu la kavlu kerim. Bu kitap bu kitap kimin sözüdür? İnnehu la kavlu rasulun kerim. Kerim olan Rasul'ün sözüdür. Yani peygamberimizi Allah Teala ne yapıyor burada? İşaret ediyor. Niye Peygamberimize peygamberimizin sözüdür diyor? Çünkü peygamberimiz onu ne yaptı? Tebliğ etti. Yoksa bu kelam, kimin kelamı? Yüce Allah'ın kelamı. Tebliğ eden, onu nakledene de ne yapılabilir? Arapçada böyle bir uslup var. O, o söz ona da ne yapılabilir? Ee, nispet edilebilir. Ama sözün sahibi aslında kim? Allahu Teala. Ve ma huve bi şair. Diyor ki allah Teala, bu şairin sözü değil. Mekkeli müşrikler peygamberimize her türlü hakaret ediyordu. Bunlardan bir tanesi de şair. Evet, o şair. Şiir okuyor. Güzel konuşuyor ama bunun güzel konuşmasının sebebi şiir Allah-u ki bak bu, bu şiir değil. <gallim en mâ t -minun> ne de az iman ediyorsunuz. Ne de az iman ediyorsunuz. İnanın arkadaşlar deminden dersin başında da söyledim ya. Toplum içine girdikçe görüyorum ki insanlık i'rat küfrüne doğru akın akın gidiyor. Ne o i'rat küfür? Yüz çevirme küfrü. Yani adamın umurunda değil. Yani din, diyanet. allah Teala diyor ki yani ne de az iman ediyorsunuz. Yani bu kitabı ne de az okuyorsunuz. Ne de az amel ediyorsunuz. Ne de az iman ediyorsunuz. Yani toplumda din adına, dindarlık adına, namaz kılma adına, oruç tutma adına, Allah'a iman etme adına, şu kelam Kur'an-ı Kerim'de allah Teala ne diyor deme adına her geçen gün bir gayret ne oluyor? Yok olup gidiyor. Yani Okullarda da görüyoruz, dışarıda da görüyoruz. Hani bir insan günahkar olabilir. Ama dinle bağlantısı var. Namazını kılar. Namazı kılmaya çalışır, uğraşır. Bu ayrı bir adam. Bu mümin bir adam. Müslüman bir adam. Bir de var ki hiç. Adam orayla burayla alakası yok. Allah diyor ki ne az iman ediyorsunuz. Bu Kur'an kahin, sihirbaz bir adamın sözü de değil. Peygamberimizi niteledikleri kötü hasletlerden, özelliklerden bir tanesi de ne? Sihirbaz. Yani bu Tarih boyunca böyle olmuş. Hakka davet eden, doğruya davet eden, hep bütün insanlara böyle lakaplar takılmış. Yani mesela Muhammed İbni Abdül Vahaba ne denmiş? Vahavi. İşte yani. Bu ismin düşmanları tarafından, onu sevmeyen insanlar tarafından takıldığı çok açık ve net. Çünkü bir kere yani ona bir şey ispe, nispet edilseydi onun bulunduğu o e, davetin adına dense dense ne denmesi lazımdı? Muhammedi. Çünkü adamın adı Muhammed. Ama böyle bir farklı bir grupmuş, farklı bir ekolmuş gibi gösterebilmek için ne yapıldı? Vahabi ismi takıldı. Bugün de işte e, Hakk'a davet eden insanları birçok yaftalar takılıyor. Peygamberimize yapıldığı gibi. Yani kahin, sihirbaz, şair, mecnun, deli. Bu tür iftiralar sürekli ne olmuş? Atılmış. Bugün ne diyorlar? Mesela dindar oğlan çocuk mesela namaz kılmaya başlasın. Oğlum dedireceksin bak dikkat et kafa yiyeceksin. Fazla girme bu işlere. Yani ne var? İnsanlarda böyle bir algı var. Din, din, dini fazla yaşarsan ne olacaksın? Dedireceksin. Halbuki insanlar şu an dışarıda sarhoşlar farkında değiller. Akılları başlarından gitmiş. İnanın farkında değiller. Otobüslere falan yani binerseniz bunu görürsünüz. Metrobüse binin, bir otobüse binin. Bir gün gidin gelin şöyle bir. Şöyle bir insanları seyredin. İnsanların kendinde olmadığını göreceksiniz. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Kadın erkek fark etmiyor. Erkek kadına laf atıyor, ne bakıyor lan? kadın erkeğe ne diyor lan? Böyle bu ağızla herkes patlayacak durumda. Herkes kafayı yemiş farkında değil. Yani insanlar kafayı yemiş kimse farkında değil. Sonra Allah Teala diyor ki: "Velau takavvel aleyna ba'd al Şayet bu peygamber Bizim söylemediğimiz bir şeyi bize isnat ederse burada peygamberine Allahu Teala ne yapıyor? Bir tehdit söylüyor ve burada biz de anlıyoruz ki bu kitap bu Kur'an-ı Kerim ee, yüce Allah'ın sözü. Yani Allah Teala diyor ki peygamberine bizim bize diyor bizim söylemediğimiz bir şey isnat ederse bu peygamber ne yaparız onu lahazna minhu bil yemin. Onu diyor ki Allahu Teala sağımızla alırız. İki tefsir var bununla ilgili bir sağımızla alırız yani güçlü şekilde alırız Allah Teala'nın yani sağı onun e, biliyorsunuz kendine layık neyi var yaraştır sıfatları var bunlardan bir tanesi de nedir el sıfatıdır yani Allah Teala diyor ki sağımızla alırız yani bir şeyin e, sağı ne demek güçlü bir şekilde alırız anlamında ama tabi burada yani bizler Allah Teala'nın kendine layık sıfatlarında olduğu gibi ne yapıyoruz kabul ediyoruz Tahrif etmeden teşbih etmeden şuna benzer buna benzer Demeden, şu şekildedir demeden. Bir tefsire göre de Peygamberi sağ tarafından alırız. Yani, Peygamberin sağ tarafından alırız. Nasıl alırız? ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Çağ damarını yakalayarak alırız. Diyor ki 20 ehli, kalbe giden damar. Yani onu onunla yakalarız. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ ahadil anhu هَاجِزٍ Sizlerden kimse de Allah-u Teala diyor ki insanlara, buna engel olamaz. Yani Peygamber bizim söylemediğimizi bize isnat ederse, bize nispet ederse, bunun cezası budur. Bugün öyle insanlar var ki adam diyor ki peygamber şey, Allah Kur'an-ı Kerim'de öyle buyurmuyor mu hocam diyor. Adam Mevlana'dan şiir okuyor. Yahut işte Yunus Emre'den bir şey okuyor. Yani bugün çok büyük bir günah. Yani peygamber bile, vahiy ile konuşan peygamber bile Allah'a Allah'ın söylemediği, Allah'ın konuşmadığı bir şeyi konuşsaydı eğer, bununla tehdit edildi. Onu diyor yakalardık, canını alırdık. Sizden kimse diyor buna ne olamazdı, engel olamazdı diyor. Ama bugün Müslümanım diye birçok insan var ki Kur'an-ı Kerim'i bilmedikleri için Allah'ın adına ileri geri ne yapıyorlar? Konuşuyorlar. Ve innehu le zikratun lil muttaqin. Peki Kur'an nedir? Ve innehu le zikra öğüt. Kimlere? Lil muttaqin, takva sahiplerine öğütlüdü. Ya yani bu çok önemli. Kur'anlar öğüt almak. Bu sebeple Allah Teala diyor ya, efela <Sessizlik> Kur'an? Onlar Kur'an'ı düşünmezler mi? Tedebbür etmezler mi? Akletmezler mi diyor? Yoksa onların kalplerinde mühür mü var? Yani Kur'an'ı düşünmemenin, tedepbül etmemenin bir şeyde kalbin ne olması? Mühürlü olması. allah Teala diyor ki, bu takva sahipleri için bir öğüt var, bir nasihat var Kur'an'da. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim okumuyoruz. Toplum olarak okumayı bilmiyoruz. Bununla alakalı dersler yapmıyoruz. Birbirimizden nasihatlerde bulunmuyoruz. Kur'an'dan nasıl öğüt alacağız ki? Yani Kur'an rafta durur, dururken, duvarda asılı dururken Kur'an bize nasıl ne yapacak? Nasihat verecek. Kur'an neyle nasihat verir? Neyle öğüt verir? Onu okuyarak, onu anlayarak, amel ederek. Ve inna le'alemu enne minkum mukezibin. Allah Teala diyor ki bizler biliyoruz ki sizlerden bazılarınız yalancı. Yani yalanlıyor. Allah Teala'nın kelamını yalanlıyor, peygamberin sözlerini yalanlıyor. Ve innehu hasratun alal kafirin. Ancak bu Kur'an-ı Kerim kafirlere ne olacak? Pişmanlık olacak. Aa, Şimdi insan yaşlanınca ya ölüm yaklaşınca gençliğimizi boşa geçirmişiz diyor ya, bir pişmanlık duyuyor. Tabii bu ahirette çok daha büyük ne olacak? Büyük bir pişmanlık olacak. Çok daha büyük bir pişmanlık e, olacak. allah Teala diyor ki yani bu pişmanlık olacak. Onun için bu pişmanlığı yaş tatmamak için insanın ne yapması gerekiyor? E, Allah'ın kelamını okuması, onu anlamaya çalışması gerekiyor. وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَق۪ينَ Ancak bu Kur'an, hakiki, gerçek, kesin nedir bir? Hakikattir. İçinde zikredilen bilgiler, Allah'ın kelamı, cennet, cehennem, kabir, hesap, terazi, mizan, bunların hepsi Yüce Allah'ın bize haber verdiği masallar değil. Gerçek yaşayacağımız şeyler. Şimdi dünya hayatı öyle ki, biz böyle her şeyi elle tutup, gözle görüp, e, dokunarak hissettiğimiz için bu tür şeyleri böyle ne yapamıyoruz? Masal gibi dinleyebiliyoruz bazen. İman da eksik olunca evet var, amen tu diyip iman ettiğimiz dilimi de söylüyoruz ama kalp içeride beyinde bunu hakkıyla ne yok? Tamarlara kadar hissetmek, yaşamak yok. Yani Halbuki ölüm var. Toprağın altına gireceğiz. Çürüyeceğiz. Oradan sonra tekrardan bir diriliş var. Hesap var. Dünyaya kalkış var. şey, Yeryüzüne tekrardan bir çıkış var. Allah'ın huzurunda duruş var, cennet, cehennem var diye düşünürsek bu hakikati anlamış oluruz. Allah-u Teala surenin sonunda diyor ki فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ azim, Rabbini ne yap? Azim olan Rabbini tesbih et. Subhanallah diyerek ne yap? Tesbih et. Onun için en faziletli zikirlerden bir tanesi Subhanallah, velhamdülillah ve la ilaha illallah ve allahu ekber. Bunu çok çok okuması lazım Müslümanlar. Şu ahir zamanda arkadaşlar, dünyanın meşgul ettiği, bizleri meşgul ettiği zamanda yani ağzınızı zikirden ne yapmayın boş bırakmayın. Ve yani inanın yüce Rabbimizin vadi hak Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere "Ela bi zikrillah tatma innul kulub" diyor ya. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Şöyle bir oturun. Oturun mesela evinizde, iş yerinizde. Bir "Subhanallah ve ve la ilaha illallah ve Allahu ekber" diye bir zikir çekmeye başlayın. 50 defa, 100 defa, 150 defa. Sonra şöyle bir bakın kendinize. Göreceksiniz ki inanın Allah'ın vadi Allah'ın vaadi o kalpler Allah'ı zikretmekle huzur bulur diyor ya, onu anında hissedeceksiniz. Kalbinize bir sekinet gelecek, bir huzur gelecek. Ee, zikrin de mukayyet olanı var, mutlak olanı var. Mutlak olanı her halde, her anda aklına geldikçe ne yapmak? Allah'ı zikretmek. Mukayyet olanı da peygamberimizin bize öğrettiği yer, zaman, mekan dilimlerinde zikretmek. Sabah akşam zikirleri, peygamberimizin okuduğu zikirler. Eve girerken, çıkarken, arabaya binerken yapılan zikirler. Bunlardan ne yapmamak lazım? İhmal etmemek lazım. Allah nasip ederse önümüzdeki dersimizde Me'ariç suresini, bir sonraki sureyi ne yapacağız? Okuyacağız, tefsir edeceğiz. Subhanakallahumna ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve